Allahü Teala. Bismillah. Elsalatullahü Aleyhi ve Selamü ve Rahmânüm. Meriwanü Vüceftin. Eceye Cemur Ferî. Aceru O binâ ve Tabi bin Kulû binâ Muhammed bin Ve Ala ve Samîhi. Nâme Destâbu Ülûsan İla Yeminî. Hazreti sevgili kardeşlerim. Aile eğitimi konuluklarınızla hoş geldiniz. Allah'a mükerdeler olsun. Güzel, sevimli bir yerdeyiz. Bezmek için mümadesi <Gülüyor> evliler. Bir şartı görüntüle geldiği zaman insanın dinlendiği bir <Gülüyor> şartı Rahat ettiği yerdeyiz. Evet, Rahmi kardeşimiz gelenlerin misafirlerini koydu. 42. 40'lara karışmışız yani. Erkan bizden bir yıl daha sonra 40'ları üzerinden oldu. Allah videoları sevgili kullanmaya yolunda ayırmasın. Ee, Almanya'da Yüz binlerce olduğunu tahmin ettiğimiz ifarımız var. Yani on binler az gelir diye düşünüyorum. On binlerce demiyorum. Yüz binlerin üstünde ifarımız var. Çünkü burada senelerden beri 1975 yılından beri 22 yıldır geliriz ...ramazanlar geçer... ...camilerde toplantılarımız olur... Evet. ...toplantılar... ...tokutunca... ...ders alıp... ...intisap edenler olur... Evet. ...gezmediğimiz... Evet. ...cami... ...kaldıracak kadar... Evet. ...çalışmalar yaparız... ...günde 3-5 yer... Gece 3-5 konuşma yaparız. Evet bunların konukunda herhalde çok büyük sayıda idvanımız var. Biz bu idvanımızla ilgili bir çalışma yapmak imkanını bulamadık şimdiye kadar. Bunların derdinin toparlanması ve ...birbirleriyle tanıştırılması... ...ve beraberce çalışmasını sağlayacak bir... ...çalışmaya... ...duserek bu girişimi bulunuyoruz. Temenni ediyorum ki... ...bizden ders almış, bizim... ...teklerimizden bir kılap etmiş... ...ahiresi kavetlerimizi oluşturan... ...herkesle... ...ilgi irtibatımız, batımız... <gülüyor> ...açıklar çıksın... ...ve... Abi, abi. Onlarla Allah'ın rızasını kazanmak için yani buradaki kardeşlerimizle birlikte Allah'ın rızasını kazanmak için büyük çapta dünya çapında dini hizmetler geliştirebilirim giydiği hizmetler yapabiliriz. Bir ayrıdır. Bunun için bu kremlik yani toplantısı bir başlangıç gibidir. Efendim e, bundan üzeri bazı toplantılar yapmıştık. Evet, bu çok hayırlı gelişmeler e, meydana geldiği bir toplantı olur. Toplantının çalışmaları, günlerin saatte hayırlı olmasıdır verimli olmasını, verimli geçmesini biliyorum. Türkiye'de elhamdülillah isma, İslami hizmetlerimizi çok geliştir. Sebep alanlarda, emeği geçenlerden, katkısı olanlardan Allah razı olsun. Allah kendilerini büyük icabatlar ihsan edesin. Türkiye'de dergilerimiz var, masada gördüğünüz gibi kitaplarımız var, mekteplerimiz var, kolojilerimiz var, hastanelerimiz var, şirketlerimiz var, radyolarımız var, televizyonlarımız var ve çalışmalarımız devam ediyor. Fakat e, Almanya'da bu çalışmaların Türkiye'deki çalışmalarla denk ölçüde e, oluşmasına ve gelişmesini bekliyoruz. Şu bakımdan bunu temenni ediyoruz ve ben bu yaz Mayıs ayından itibaren Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, 5 aydır buralarda çalışıyorum. Sebebi şu Türkiye'de İslami çalışmalara çok büyük bir baskı edave <Gülüyor> Bu memleketin yani Türkiye'nin sahibi olan şehitlerin korunları olan vatandaşlar hakiki sahipleri adeta düşman ilan edildiler. Onların inançları, ritüel maddeleri efendim, edeb Kur'an Kuram kurtlarına bu amaçla formolasını var ya faaliyetle bir faaliyeti gibi bakıyoruz. Biz bunlara ortak ihtiyacımız. Yazılarımızla efendim, yayınlarımızla diliminin dövdüğü kadar bunların anayasanın hükümlerine de, kanunlara da evrensel insan haklarına da aykırı olduğuna beyan ettik, beyan ediyoruz. Haklarımızı savunmak için, haklarımızı korumak için ayağa kalkmamızın, silkinmemizin, çalışmamızın gerektiğini yazıyoruz. Çünkü parti tarafına çıkacağız. Çok açık seçik bir şekilde kanunları ve insan haklarını ihlal ediyor. Sadece biz değil, bunu birçok vicdanlı insan da itiraf ediyor. Şimdi böyle olmaksa rağmen, yani bu kadar büyük bir haksızlık, bu kadar açıklayan bir şekilde, hervat olacak. Beni hayretlere düşücü, hayretlerden hayretlere geçirecek şekilde açıkça yüzsüzce, utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan ve korkmadan, Ben cesaretlerle kadar bir şey hissediyorum. Yani 60 milyonu partiler al, 60 milyonun dinine karşı çık, dinin çalışmalarına, emellerine, arzularına, ümitlerine set çekmeye çalış, hayret ediyorum. Yani Almanya'da kimse mesela Katolik diye bakıp böyle bir şey yapamaz. Katolik okullarını kapatacak, eğer bilmem saklit diyeceğim açılımasını şeye verdiyim, e benim devletim müsaade eder, yüzü sana aktarabilir miyim? Olmaz diyor. Şey yani? yani neden olmaz? Bileksizden ötürü böyle bir şey Yani bir an ayak durdular, hayal ediyorum ki olarak, efendim, e, uğramadan. Aynı lafları söylemeye devam eden insanlar var. Yani Batı çalışma grubu olduğu. Demek bir asker, askerlik gidiyorsun. Asker, asker işi baykasını, dini masalını bilsin. Yani bir duet erkeğinin, bir erkek duetinin komedisinin, imamet okullarıyla ilgili bir sözleri ciddiyeti alıp ciddiyeti vermiyor, ciddiyeti alırmaz ki. Yani bu kadar hacı, bu kadar kadın, bu kadar garip yok Devletin müesseseleri arasında çok işbirliği var. Yani kömür işlerine efendim tabipler karışmaz, hastaneler sağlık Bakanlığı efendimiz sağlık işlerine uğraşır. sanayi Bakanlığı fabrikalarla uğraşır. ticaret Bakanlığı ticari işlerle uğraşır. eğitim Bakanlığı eğitim işleriyle uğraşır. diğer işler Bakanlığı diğer işleriyle uğraşır. asker savunma ile uğraşıyor. yani bu kadar böyle yetki vesilesiyle baş başlar. Bu kadar tervaslıca, anayasada bilme vicdan şubiyeti varken kanunlar açık ve seçik iken ve kazanılmış bir takım gelişmeler ve haklar varken bunların kapatılma, kapatılması bunların icraatına geçirilmesi, halkın isteğine ters hükmesine rağmen 8 yıllık eğitim diyerek imam hatif okullarının engellemesi bundan mevcut bir Tabi garip durumdur, ee, tabi bunları yapan insanlar nereden güç alıyor, nereden kuvvet alıyor? Karanlık, belli değil. Ama ordunun içinde olduğu için, orduya da saygı sonsuz olduğunda Türkler arasında, yani orduyla çalışma gibi bir şeyi düşünmediğinden, Hıristiyanlar, evet. ama mesela başkaları düşünür silahını alıp kışlaya roket atabiliyor da yani Müslümanlar düşünmediği için bir garip durum vardır. E, bu işi yapanlar da tam belli değildir. Yarım yarım yamalaktır. E, i̇ş biraz böyle birazcık götürürdük. Herkes kuş değil kullanıktır. Söylenen sözleri e, Suresi hatta. ...görünecek bir ezaya bürüyerek Efendim. Evet, evet. Baskı olduğu an kaktır. fakat her şey karanlıklara, ürkünlere uygun olarak gidiyor gibi de laflar söylemektedir. Acayip bir durum ama çalışmaların zorlaştığı ortadadır. Çok kesin evet. müslümanca çalışmaların zorlaştığı bir Türkiye bu duşmanı doğrudan Türkiye. Hemen Müslümanların bir sektörünün önüne geçilmeyen tarafından bir Türkiye ve Müslümanları düşman gören bir Türkiye. Ve en büyük bir de İslam'dır. Yani bu doğru şeydi. Amerika için, Avrupa için efendim eskiden düşman olanla da kanun düşmana olan Doğu blok gücü. Doğu-Büyük Doğu kafkasan sonra çok açıkça söyleniyor yani şimdi artık doğu batı ayırımı yok, birlik güney ayırımı var. Türkiye'nin yukarısından bir çizgi çekerseniz kuzeydekiler var, bir de bu altında altındaki güneydekiler var deniliyor. Ama güneye bakın uzun zaman kısa bir dönem yapıyor. Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Afrika'nın ülkeleri, Asya'nın güneyindeki ülkeler, güneyde. Müslüman, yani İslam hedeftir, şimdi Moskova değil Mekke hedeftir diye en felaniyetli, yetkili, yüksek yöneticilerden bu sözler söylemektedir. Amerika'nın stratejik araştırmalarıyla ilgilenen, gizli güçlerin başında olan kimseler bunları söylemektedir. Mesela bir Clarence'ın isimli bir kişinin e, de, evrakın arasında da beyanları, Mesela bir kademeli, maskeli konuşma olarak deniliyor ki, kökten dincilik kötüdür. Amerikalı için veya Avrupalı için veya Telhizyan için veya Yahudi için. Kökten dincilik kötüdür. Bu filan açıkça şey yaptı. Bu Müslümanlığın kökten dinciliği, kökten olmayan dinciliği yoktur. Müslümanların hepsi düşmandır, hepsi kötüdür açıkça ifade Tabi buna göre hareket eden görünen ve görünmeyen kuruluşlar, teslimatlar. Mesela NATO'nun hedefi İslam ülkelerinden, NATO ülkelerine gelince bir saldırıya karşı koyma, uygun bir tane değiştirildi. Ve İslam ülkeleri hedef olarak gösterildi. NATO'da bu açıkça NATO'nun e, Yeni savunma düşüncesinde yani savunma konsepti diyorlar onlar. Hatırla kalsın, kökselerde yazılanlar da iyi bir bak kullanıyorsun diye söylüyorum. O savunma konseptine, içine anlayışına göre, benim NATO tabi İran kendisine saldırabilir, Suriye kendisine saldırabilir, Libya kendisine saldırabilir, bazılar kendisine saldırabilir gibi düşünüyor. Dur. Yani aralarında savaş olmuş. Bundan gerçekten ellerindeki dükkan olsak güç kuvveti olsa saldırır. Şimdi Türkiye'de de, NATO'ya bağlı güçler, Türkiye'nin savunma konsepti e, değişti diyorlar. Milli askeri e, savunma konseptinin değiştiğini söylüyorlar. Nedir diyorsunuz, bakıyorsunuz İslam. Aaa terkime bu adamların işi. Yani Batların şeyi, onlar da tabii NATO üyesi olduğundan, irdelemeden, irdelemeden alıyorlar. Aynen tamam. Türkiye'deki askeri savunma konsepti de önemli değişti. Ne oldu? İsrail büyük düşman. Ve burada size diyeceğim, Trakya en büyük düşman değilmiş. Evet, Müslüman alan da en büyük düşman değilmiş. Onlar küfmüş, mühim değilmiş, en büyük düşman İslam'dır. Bu söylenmeye başlıyor. Ve bu diye, biz devrimsiz diyen, biz zayıf diyen, öyle kendisini onlar, öyle kendisini evrendim böyle mazdur göstermeye çalışan insanlar tarafından açıkça ifade ediliyor. Derslerde bunları okuyorsunuzdur, evet. Yaydığı bir şey var. Bu tarzda. Yani sayılamayacak kadar çok misal verebilirim, ee, sözler söyleniyor ve bazı e, çevreler bu, bu şeyleri savunuyor. Şimdi, tabii burada yanlışlık şudur, bir devlet milletinin düşmanı olamaz. Burada bir, en büyük yanlışlık bu, şey, devletin NATO İttifakı'na bağlılığıyla milletini korumak konusundaki göreviniz nasıl olduğunu düzenlemesi, düşünmesi lazım. Ve nasıl ilgilendirilmesi lazım? Yani İslam'a düşman altındadır ama benim milletim Müslümandır demesi lazım. Yani ben kendi milletinden ders düşemem ki, sen, sen İslam'ı düşman almamalısın, bu yanlıştır demesi lazım. Tabii, o da bir güç istiyor, o da bir şansiyet istiyor, o da bir cesaret istiyor, o da bir iman istiyor. Bunların olduğu olmadığını bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var, askerlerimizin şimdi bir çalışma grubu var, üç bazı çalışma grubu, harlan hep böyle altın zıttınak şeyler söylüyor. Ve halk da tabii en iyi yapar çalışıyor ama ne derecede yapıyor bilmiyoruz. Türkiye'nin durumu bu. Tabii Türkiye'deki bu mücadeleler sömüyor. Haksızlıklar, e, kanunsuzluklar inşallah bayrık olacak. Hak gayrık gelişir. Efendim, millet e, haklarını çiğnetmeyecek. Bunu temenni ediyoruz. E, çiğneyebilir mi bu düşmanlar, milletin haklarını? İsaade var mı bunun? Var. Mesela Suriye, komik bir e, baskı rejimiyle yönetiliyor ve Türkiye, e, Suriye'deki Müslümanlar rahat değil. Suriye'nin yönetiminde Alevi kökünde ama Hazreti Aliye'nin hapından böylece müşrik durumuna düşmüş olan Züseyri'ler hazır, Züseyri. Züseyri'ler nem keresidir, altı keresidir. Züseyri'dir yani Alevi'dir ama Züseyri kökenlidir. Onlar hakim. Orduya hakim. Ordu da millete nasıl yapıyor? Haber takdimler duymuşsunuzdur. Ama da yani yerli yerli sizin evet, bazılarının yani Suriye'den geçme, geçmeye bile bugün müsaade etmiyor. Hacılar Suriye'den geçmesin. Neden? Can ameliyatı yapıyor. Yani resmen iddia edilmiş bir durumdur. Suriye böyle. Yani Süreyya'nın büyük eksiliyetli Müslüman oyunlarda bir baskı rejimi var. Cedai'yi görüyorsunuz. Her gün büyük rakamlarla birileri öldürülüyor. Bizim kaynaklarımız ve bazı batılı kaynaklar, İngiliz kaynakları vesaire Bunları Fransız yanlısı hükümet güçlerinin yaptığını söylüyor. Fakat Yahudi yanlısı İslam Müslümanı bazı kaynaklarla bunları kökten bilgilerin yaptığını söylüyor ve her sebeple kadınları ve çocukları boğazından keserek öldürüyorlar. Bir bir korkunç sahne. E, Göçlerinde serap bu böyle anlatıyor. şey. Halbuki hükümetin yaptığı yani halkı silmek için e, Fransa'nın yaptığı. Fransa'nın Cezayir'deki eski sömürgeleri olan Cezayir'deki emeklerine cevap etmek için. Cezayir'le bir bürokraterler İstiklal perdeler cezaevi ama bazı işin perde arkasına bırakmadıkları için oradaki gelişmeyi, istiklali engellemek için yaptığını söylüyor. Bu işin aslında böyle. Ama sonuç benim cezaevi için kübiyet yoktur. Burada belki siz tanıdığınız kişiler <gülüyor> var benim Amerika'dan okudan tanıdığım cümleler var. Melek gibi insanlar, bilgili insanlar, Mühendis, ahlaklı şey, Namazını yazına Cezayir'in diyor. Korkuyor. Tunus öledi, Cezayir öledi, Libya bir başka türlü bir ürüpsizlik için, Mısır öledi. Mısır'a giderken, Mısır'da da çobanlarda insan ağlamıyor, deniyor. Ağlamak deniliyor. Ağlamak deniliyor. Şu kadar insan öldü, bu kadar insan öldü diye söylüyor. Biz Ay, seyahat etmek yani. zorundayız. Yani. Gezi ettiğimiz zaman, oraya gittiğimiz zaman yani bir şeyler görüyoruz. Ekranları görelim. Evet. görelim. Evet. Kronların kalıplarını görelim diye bir süre geçtiğimiz zaman bize evet. evet. özel zorluklar çıkarttılar evet. kahvede. Evet. Kalim kahve ve havaalanında. Evet. Biz evet. daha şu evet. çöp evet. yani bu zorluklar niye yapılıyordur diye evet. çekiniyorlar aslında. Yani Mısır evet. evet. idaresi Şakallıyız, vakallıyız filan çekiniyor. Bizden çekiniyor. Evet. Müslümanlardan çekiniyor. Evet. Hakikaten şeyde Kahire'ye gezilerken gördük. Kahire'de, Kahire'de e, Mısırlı Hristiyanlar var. Kıpti deniliyor onlara. Kıbtil şeyinde kilisesinin önüne konformaları dolu olmuş. Makine tüpekler yerleştirilmiş. Yani bir hücum olabilir diye her an askeri bir kavun var oldukça. Ve biz bu garip eteklerken efendim marmattaklı arabalarda bir yerden bir yere veya mahkemeye götürülünce sanıkları gördük. Böyle bağırtılarını duyuyoruz. Benim baktık Allah'ın izniyle laila ilahe illallah diye martılar mahkemelerin arasında böyle bağırıyorlardı yani. Giden ama marmattaklıların arkasında götürülüyordu. Yani Mısır'da da rahatlıyız Allah'ım. Daha başı İslam ülkelerini sayabiliriz. Yani şu batıda sizin kalıdığınız, yaşadığınız rahatlık. Hı -hı. Burası Hristiyan meyvesi, hatta İslam falan etmemiştir Almanya. Hı -hı. Buradaki şu rahatlık, şu rahatlık dediğinde sakat mısınız? Bunları kesin çalışabiliyorsun, sakallık esinmiyorlar. ...zamanınızı kılıyorsunuz, yağmeleriniz yani var... ...Buran kursanızı, varsa açıyorsunuz. Yani... ...hanımlar e, başı öpülüyor, hatta çarşaflı... ...hatta şanlarlı erkekler... ...yani... ...hatta sarıflı... ...müsa'nı var aramızda, kardeşlerimizden... ...sariyle, cüphesine geziyor arkadaşlar. Türkiye'de bunu yankatıyorlar, atıyorlar. Ama burada atmıyorlar. Yani burada... ...burada... Yaşanan terbiyesi var. Ve şuraya bir zihniyet var mesela. burada ne? Ben de süslim aldım. Gereğini yapabilirim. Bu benim kanuni hakkım. Kanuni hakkımdan bahsedebiliyor. Burada. Ama İsa mükemmelinde böyle yapamayız. Hatta bir çiftli de namaz kılık. Yatsı namazı kılık. Arkadaşlarla güzel bir çift de sıcak ılık bir gecede yıldızların altında ilerleyen sonra konuşuyoruz. Şöyle 8-10 arkadaşım, cemaat sonrası, kapının önünde konuşuyoruz. Harçtan, köşe bir as, askeri polisiye cip görüntü. Hemen işimizden birkaç uyarı da ağrılar. Terhavar ekip de derdikler. Çok sohbet yer alırken, sıcakken, tatlıyken, terhavar ekip bitti arkadaşlar. Biz anlayamadık. Biraz sonra cip geldi. Ne topladı? Güzel neydi? Evet. İlk konuşuyoruz yani. Bu benim hakkım diye. Yürüldüm. Dedim. Arkadaşlar o sohbet ediyor. Niye sohbet ediyorsun? Şu an ben şimdi. Muhabbet ediyoruz, ziyaret ediyoruz. Birbiriyle hala tutuyoruz. Siz kimsiniz? Yani, hacca ömreye gelmiş. Kimse de yok. Taplaramazsınız, dağılın. Taplara basın dedi. Dağılır. Dünyanın başka bir yeri yoktu. Ve böyle bir şey tahmin edilemez. Yani kapının e, çencağının önünde sohbet edemeyeceğim ben. Birisi gelecek bana dağılır diyecek. Ben bu arada hiç seviyorum. Ben bununla konuşacağım. Diyemiyorsun. Ne lan? Hürriyetim. İslam var. Daire-i Zillah bayrağı var. Var ama hürriyetim. İslam da belli bir kadar var. O kadar. Yani demek ki insan ülkeleri halese, halese büyük baskılar aldı. Bu baskılar da kendi işlemlerden çıkmış insanların laflarıyla, davranışlarıyla görünüyor ama ben onları şey olarak görmüyorum. Bu işi üreten insanlar olarak görüyorum. Bu işi üreten başkaları onları beslemiyor arkasında ve hürriyet yok. Sonuç ihtimali İslam ülkelerinin bir kısımda hürriyet vardı Türkiye'de. Türkiye'de bir seneyi seçiyordu. İçinin şekilde hareket ediyordu. Karnımda bana bu hakkı vermiş denilebiliyordu. Türkiye'de. Bu benim karnımda hakkı denilebiliyordu. Şimdi olan bir tehlikeye hatta, hatta bir dakika şirketler gericileri destekleyen bir şey destekleyen, besleyen şirketler olarak tarafa izliye alındı ve ilan edildi. Ve bunları Rüseyin e, hemen dava edeceğiz deyince asker çıktı bunları bir söyledi. Biri bitler verildi. Hatırlayın yani eski günleri. Nihai şirket bunlar. Ve Yılmaz, Mesut Yılmaz Almanya'ya geldiği zaman köken dincilerin mali kaynaklarını hemen kuru tut tehlike halatı artık gelir, geçmemiştir onlara fırsat vermeyin diye Alman hükümetinden yardım istedim. Bu kadar deliksiz, bu kadar hayret edince, bu kadar kendi milletine karşı erhalin başkasından baskı isteyecek. Yani Almanya'nın da o yok. Ama onu isteyecek kadar bir acayip zihniyet. Görünmemiş mi diye. Hayır. Yani hayret ediyorum, hayretlerim bitmiyor. Beş aydır hayretseyim, veya bir senedir hayretlerin şey, hayret tükenmiyor, bilip tükenmek bilmeyen şaşkınlık ve hayretler bilmeyin. Yani akıl almaz işler. Bir ara soruyorum, ben hayatı görüyorum, rüyada mı yaşıyorum, uyanacağız da bunlar da hepsinin kabus olduğunu anlatılacaklar diyorum. Ama şimdi inşallah biz Türkiye'de tabii çalışmalar devam edecek, Efendim, Müslümanlar haklarını savunacak. Bu kuruluk ürünlülere pabuç bırakmayacaklar. Mesela benim imam edip benim canime, benim diyanetime diyecek, efendim e, benim imameti edip okurma Belki bu tabi siyasetle ilgili bir şey, hükümetle ilgili bir şey. Efendim, siyaset değişikliği olacak, hükümet de değişikliği Ne devam edecek bu. Olur veya olmaz Türkiye insan hakları bakımından iyi bir ülke değil. Yani maalesef ömer, bu kötülükler olan bir ülkeyimiz. Şimdi bizim Almanya'da ve Avrupa'da milyonlarca kardeşimiz var. Geçim sebebiyle buralara gelmişler, yerleşmişler, seneler geçi vermişler, 20 sene, 30 sene burada olan kardeşlerimiz var. İşimiz de var. 30 sene de orada İngiliz kardeşler var. Yıllar geçi vermiş, buraya yerleşmişler. İş tutmuşlar, çocukları burada yetişmiş. Türkiye'ye gitmişler. Orada da bir ev almışlar filan ama bakmışlar ki Türkiye'de demek ki kalacak gibi de değil. Çocuklar da burayı istiyor. Buraya gitip kalkmayacak. Burada şeylerimiz var. Yani kardeşlerimiz var, nefterlerimiz var, dostlarımız var, ihtiyaçlarımız var. Burada da var, Hollanda'da da var. Beşka'da var, İsveç'te var, Danimarka'da var, Avusturya'da var, İsviçre'de var, her yerde var. Yani ben bu gezimde 5 ay gezdim, Efendim, Almanya'da. hayretler içinde kaldım. Hiç ummadığım bir ücra kasabada hiç ummadığım, artık burada Türkler yok. Yani Essen bölgesinde Türkler olur çünkü fabrika var, fabrikada işçi lazım. Berlin'de olur. Ama Artık burada olmaz dediği yerlerde bu sözü söyledikten biraz sonra başörtüsü e, örgüde çağırdı. Bu Türk dedik. Biraz sonra sakallı şal var ki bizi gördük, ara bu Türk dedik. Biz de yanaştık sonra burada cami var mı? Var mı? Gittik camisini gördükler. Yani bu Almanya'nın her şeyine girmiş. Belki aşağıya girse işte, soruşturacak, belki buralarda. Yakında da bir yer var çünkü kumarımız şuradan bir yer kaymaz. Amerika da var. Amerika'da bildiğim ilk giden kumarımız bir mevzus kardeşimiz ee, orada 20 yıldır 30 yıldır daha fazla belki bulunan kardeşimiz diyor ki ben kumarımızı kılmak için 300 kilometre uzaktaki bir yere giderim. Kumarı kaçırmıyorum. Şehirlere siyotluk yapıyor ya. Şimdi diyor. Her şehirde üç beş tane canlı var. Bu gelişecek. Yani bu, bu böyle oldu. Avaya da böyle oldu. Amerika'da da böyle oldu. Dünya'nın başka yerlerinde de böyle oldu. Bakacaksınız, Meksika'ya gideceksiniz. Müslüman görülecek. Güney Amerika'ya, Brezilya'ya gideceksiniz. Müslüman görülecek. Bu böyle oldu. Şimdi bize, yani sizlere, bize de, Almanya'da bulunan kardeşlerimize de bu yeni durum dolayısıyla, yeni durumlar dolayısıyla büyük görevden düşüyor. Biz ve sizler ve bütün Müslümanlar İslam'ı korumak ve yaymakla görevlidir. Vazifesi bu. Allah vermişler bu vazifeyi. Kur'an ı Kerim etmiştir. Hepimizin aksın hayattaki çalışması asıl amacı, asıl gayesi alan dinine hizmet etmek. Allah'ın dinini yaymaya çalışmak. Allah'ın dinini korumaya çalışmak. Öpeki işlerimizin hepsi yanda kalır. Yan çalışma olarak kalır. Kobi olarak kalır. Sen nesin mühendis? Ha! Mühendis'in kobi'si senin gibi. Sen nesin? Doktor ha sen boş zamanlarında demek ki doktorunla uğraşıyorsun. Sen deci tüccar ha demek ki sen yan dal olarak kendin tüccarlık seçiyorsun. E asıl asıl dal neresi Yan olmayan asıl dal ne asıl dal İslam'a İslam'dır. Bütün Müslümanların asıl dili İslam'a hizmet. Hepimiz sahabe gibi olmak zorundayız. Sahabe gibi diyecek bütün mesele anlaşılıyor zaten. Sahabenin hayatını nasıl geçiyor ortadan. Sahabe ziraatinin, çiftinin, sabanının peşine düşüp ömrünü öyle geçirmek. Sahabe diğer gürbetlerle ömrünü geçirmiş ve her birisinin türbesi birisi dünyanın ulaşabildiği bir yerine. Orta Asya'da veya Kuzey Afrika'da veya şeyde, efendim, Türkiye'de, İstanbul'da vs. İstanbul'da. Onun için biz e, bu vazifeyi yükleneceğiz, yani asli vazifemizi ihmal etmiyoruz. <gülüyor> Asli olan İslam vazifemiz olan İslam'a hizmeti yükleyeceğiz. Yan vazifemiz olan doktorluktan, mühendislikten, ziraattan, ticaretten ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Asıl vazifemiz olan İslam'a hizmeti göreceğiz. Hepimizin asıl vazifesi o. Şimdi burada bizim çalışmalarımızla kazandığımız İnsanları, tabakaları ayırabiliriz. Bir, bizden ters almış olarak ihbarımız. Yani, bizim ahiret tanesimizde olur. Bize bağlı. İlk önce bunları tanımamız lazım. Şimdi biz dün bir camiye gittik, küme aramadıklarına. Tanımadığımız bir caniye gittik. Yani? İlk defa bir caniye gittik. Bir sade vatandaş olarak, devval olarak Kâniye girdi. Oturduk. Namaz bitti değilse ayağa kalktı soruna gelmiş olan birisi. Dedim ey cevazin üstü dedi, aramızda şöyle, böyle bir sürü damdan söyledi bizimle ilgili. Mültefik, ittifatlı efendim böyle ömücü sözler söyledi. Kocamız var dedi, ben geç gördüm onu dedi. Hakikaten geç gelmişti şeye, tam böyle burpaya çıkacağı zamanda falan gördüğünüzü gelmiştik. Bir sarıldı, kemikleri okuracak. Ağlıyor. Yani niye söylüyorum bundan? Sabibiyetle anlatmak için söylüyoruz. Ağlıyor da. Bir bu tarafından sarıldı, bir bu tarafından sarıldı, tekrar bu tarafıma sarıldı, tekrar bu tarafıma sarıldı. sarıldı. Bu şunu gösteriyor. İhvanımız var burada. Ağlıyor, bizi gördüğü zaman. Ağlayan, bizi de ağlatan ihmalımız var. Kardeş, ahiret kardeşiz. Ahiret yolunda kardeşimiz var. Orada tanımamız lazım. Şimdi oradaki arkadaşlarımıza döndüm ben. Bizi oraya götüren arkadaşlarım. Yani hani siz şey diyorsun bu şehirde iki kişiyiz. Başka kimse şey yapmıyorsun. Bak dedim bu bizim ihmalımızmış. Adresi aldık. ismini aldık. Tamam hocam dedi. O ihmalımız dedi. İrtibat yok. Sonra kalktık, eve geldik, hocam diyor, o camide dört tane ikmanımız var. E ya ben sıradan girdiğim bir camide dört tane ikmanımız varmış. Çok sevindim bu ikmanı. Dedim onların adreslerini alın. Şimdi şu oluyor. Bir Müslümanın efendim e, yaşam ortamı olması lazım. Bakın burada biz bir ortam meydana getirdik. Nedir bu ortam? Gençlikler arasında, vadilerin efendim, tepesinden çamları seyrederek oturma, kendi evinden daha güzel bir şeye sahip, efendim böyle ışıklandırma ve ferahlığa sahip, diğer bir şey, bu bir ortam, bir çevre, bir çevre hazırlamışız kendimizi, 40 kişi burada, şimdi gel kendimize, gel, gel, iki üçünü rahat edeceğiz, bu bir ortamdır. Hüsrümanın ortamının olması lazım. Yani. Ortak, İslam için çok önemli bir şey. Ortak olmazsa, balığın ortamı olmazsa balık yaşayamaz. Balık sudan çıktı mı, çırpılır çırpılır ölür. Çiçeğin ortamı olmazsa, toprağı olmazsa çiçek kurur. Kökleri ortamından, toprağından sökülmüş olan çiçek ölür. Yani insan ortamıyla yaşıyor. Şimdi, meseleyi sadece cami olarak görmüyorum ben. Cami bizim günlük faaliyetimizin namaz ne kadar alır? Çok az bir kısım alır. Yani namazların hepsini toplasak 24'te 1. Yani yüzde kaç? Yüzde 3, yüzde 4'ünü alır bizim bu işimiz. Asıl Müslümanın ortamı olması lazım. Cemaati olması lazım. Benim babam, Allah uzun ömür versin, geçmiş evinde de rahmet eylesin Allah, benim babam her akşam tekneye giderdi. Her akşam işinden gelirdi, akşam yemeğini beraber yerdi, her akşam Abdülaziz Hoca Efendi Hazretleri'nin teknesine giderdi. Efendim akşam yemeğinden sonra, yatsı namazında tekneye <gülüyor> Her akşam sohbet, her akşam zikir, bizi de elbet şeye götürürdü. İlerici zamanlarda götürürdü. Her sabah namazı tekvede kılın. Bu bir ortam. Önemli bir şey bu. Yani her akşam, her e, gaz insanlarla beraber olur. Bu bir ortam. ...çok insanlarla biz aynı sofrada yemek yedik, aynı kelseye kaşık e, efendim e, salladık, çok <gülüyor> insanlar, çok sevimli arkadaşlar. Onlar bir kısmı başbakan oldu, bir, bir kısmı başbakan oldu, <gülüyor> çok yüksek Aynı sofrada oturduk, aynı saflarda <gülüyor> başladık, aynı grup içinde gezmeler yaptık ve Türkiye'de bir... Kolay mı olduk biz? Bir İskender Paşa cevap diyoruz. Yani hocamızın son, son e, namaz kıldığı yer olarak bize İskender Paşa cevap diyorlar. Ama biz Türkiye'de tarihe geçen bir grup olduk. Tarih yazacak Yani İskender Paşa grubu diyecek. Onlar şöyle yaptı, böyle yaptı diyecek. Efendim, <gülüyor> faaliyetlerimizden bahsedecek. Yetiştirdiğimiz insanlardan bahsedecek. Ve şu yetiştirdik. Bizim tektemiz Reis-i Cumhur yetiştirir. Başbakan yetiştirir. Bu herkese nasip olmuş bir şey değildir. Bu bir ortamdan çıkıyor. Yani bir muhit olacak, bir ortam olacak, bir muhabbetli çatı olacak, bir yuva olacak, öyle oluyor. Onun için ilk işimiz buradaki kardeşlerimizle bulunduğumuz yerlerde bir muhabbetli yuva kurmamızdır. Bu cami değildir. Cami'den daha büyük, geniş bir şeydir. Eke'dir. Şimdi Berdin'de kardeşlerimiz bir daire tutmuşlar. Dayanmışlar, döşemişler. Ben ben bunu biraz mesela. Birindeki kardeşlerimiz bir daire tutmuşlar. iki daire tutmuşlar. Dayanmışlar, döşemişler. Hanımlar belli zamanlarda toplamıyor vesaire. Tamam. Bu bir yuvacıktır. Yani bu işin daha geniş çapta olması lazım. Daha çiftli olması lazım. Daha güzel olması lazım. Daha efendim, etkili çalışması lazım. Daha etkili çalışması lazım. Ama böyle bir yuva büyük bir gelişmenin başlangıcındır. Önce yuva olacak, ondan sonra büyük gelişme olacak. İngiltere'deki kardeşlerimiz bir şey yoktu. Yani görünen bir çalışma yok. İngiltere'nin bir şehrindeki kardeşlerimiz, iftarımız, ahiret kardeşlerimiz oraya doktora yapmak için gitmiş olan, Türkiye'de gitmiş olan kardeşlerimiz çalıştılar. İlk adım olarak bir ev parketi. Bir villa, iki katlı bir villa bu da, bahçeli iki katlı villa, şimdi onlara üç dönüm bir arazi üzerinde bir okul kazanırır. GHB'den kazanırlar. Yani önce bir yuvacık, görevin müezzesi. Okul, çok büyük bir gelişme demektir. Çünkü okulda çok büyük hayırlar hazır oluyor. Dün, içimizdeki bir kardeşimiz akşam sohbette anlattı. Şimdi buraya ilk önce işçi kardeşlerimiz gelmiş, da bir de vaz kılacaklar. Bir müslüman beş dakikada vaz kılmasınlar. Önce de namaz kılacakları yerlere hazırlamışlar, da duştular yerler. İtfiş olup, eşit, temizleyip bir grup müslüman olup İlk ilk etkiyi işledi. Gelmiş, biz de burada ilk yaptığımız iş aşağıda gelip gelmedi odaya eşyaları bıraktık, aşağıya indik, ne yaptık? Namazımız geçiyordu, namaz kıldık. Nasıl kıldık? Buranın disketörü müslüman etti. Gel bakalım kelime-i karede bir yere bakayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdudu veredik. Evet. Disketör müslüman oldu. Ondan sonra mescit oldu. Ondan sonra battaniye geldi. Serpil. Yasılamadı. Önce cami. Peygamber Efendimiz veline emine geldi. Önce cami. Peygamber evet. Efendimiz'in camisi bizim içindeki 20. yüzlerinin camileri gibi çalışmıyor. Eğer Efendimiz'in camisi kimse anlayamıyor. Eğer Efendimiz'in camisi yuva idi, sıcak bir yuva idi. Yataklar vardı, Ashab ı sofray yatıyordu. Yuva olduğu için bizim insanlar yatıyoruz. Eğer Efendimiz'in mescidi mektepti. Orada İslami ilimler öğretiliyordu. Sabah akşam gece gündüz. Eğer Efendimiz'in mescidi, Peygamber Efendimiz'in eviydi. Peygamber Efendimiz kapısını açtı mı, isminle remanet ve Demek ki ikamet geldi. Peygamber Efendimiz'in mescidi devlet dairesiydi. Peygamber Efendimiz elçileri bile orada kabul ediyor. Onun için şimdiki camileri acıyor. Kubbet iki minare, bir kapı, üzerinde kocaman bir kilit, müezzet eterliliği teşhire kalmış olan bir kullanır. Müezzin efendi gelecek diye cevap bekler sabahı, kapının önünde, e, aşık cemaat ergen kalkar, gelir, kapının önünde bekler. Müezzin efendi kapıyı açar, namaz kılırdır. Sen işraka kadar beklemek istersin, müezzin'in gözüne bakarsın. Evet. Müezzin anahtarı elde alır, <gülüyor> e, e, elektrikler kapatır. Evet. Bu de, ne demek? ne demek? Arkadaşım. Hazırlar. Lütfen ibadethaneyi kısa zamanda tercih edin. Ondan sonra sen de kalkarsın. Gidersin. O da kapıyı çeker. Rak diye. İki Allah. defa kilidi çevirir. Tangır, tumbur. Tangır, tumbur. Kavar. Böyle cani olmaz. Böyle yuva olmaz. Böyle işler, böyle görev olmaz. Bu Peygamber Efendimiz'in mescidinde Görülmüş bir şey değil. Binattım. Camilerin kapatılması binattı. Cami kilitlemez. Eğer eşyalar çalıyor, eşya koyma, camiye çıkma. Raziyim. Halı bile koyma. Ben toprağın üstünde şey yapmaya razıyım. ama benim yuvamı kapatma, benim muhabbet yerimi engeller. Yani biz her şeyi yitirmiştik. Ben dün Cuma sabahı kıldım. Baktım her şey takipli. Nerede aldı? Nerede plastikin üstüne sürmüş yaldır doyamadı. Cuma namazı kıldım. Acıdım İslam cevahtine, İslam toplumuna acıdım. Anlamları yitirmiş. Yaptığı işin kökenini, sebebini bilmeden yapıyor. Takriden yapıyorum. Her şeyi olur mu? Acıdım ben dünkü Cuma Zahir'i kurtardık. Zahir'de Cuma namazını kıldım. Cuma'yı kıldım mı? Heda ettin ama acıdı. Cemaat Cuma'nın anlamını yittirmiş. Hoca Efendi'ye Hübbe'ye çırptı. Hoca da Hoca Bülent'e de değil de işte Hoca yokmuş da onun yerine hocalık yapan bir işçi kardeş. Azız diyorlar ama yani birazından rahatsız olduğunu tanmıyorum. Dedi ki Hübbe'yi kısa gösterdi. Hütbe pek kesmek için değil. O kadar insan direnmeye gelmiştir. O kadar insan direnmeye gelmiştir. Ondan sonra küçüklükten ezberledin. Efendim evet, ayetleri hadisleri oku. Elayi kahvaltı semer keram. Efendimizden ferah olmadı. Semakarlılmaz. Vur, vur vur vur vur vur. Otur kal. Ondan sonra gitmiş. Hutbe anlamını yitiyormuş. Cami'nin cıvul cıvul olması lazım, cemaatin kırıl kırıl olması lazım, canlı olmak lazım, heyecanlı olmak lazım. Ramazan falan anlamını yitirmiş. Caminin cıvı olması lazım, cemaatin pırıl pırıl olması lazım, canlı olmak lazım, heyecanlı lazım. Her şey kaybolmuş. Önce cevaatimizi, ahiret kardeşlerimizi bulacağız. Onlarla tanışacağız. Bizim kardeşlerimiz çalışma yapmışlar bu toplantıyı tertip edenler. 200-300-400 bizim. Hayır. Bizim Almanya'daki kardeşlerimiz 100 binlerden fazla. Ben bir camiye gittiğim zaman işe çıkıyor. Nişan olalım bir, bir camiye gidiyorum. Yani Almanya'nın bir şehri, bir kenar mahallesinde, bak kenar mahallede bir camiye gidiyorum, 4 tane imanımız çıkıyor. Böyle piyasalıyız. İhvanımız yok. Önce ihvan ile iltibar kurulacak. kurulacak. Bu bir. Bu bir, birinci davran. Çünkü ihvan, ahiret kardeşi demek. Yani bir insan ahiret yolunda bir kardeş elinirse Allah Cennetler'in bir derecesini artırıyor. Bizim ihvanımızın sayısal şokluğuyla cennetteki derecemiz arasında ilgi ve iltibat var. Artacak. Önce ihvanını da iltibar kuracağız. Bir. Sonra Türkiye'den gelmiş kardeşlerimize kardeşlerimiz de gitti, arkadaşlar. Çünkü onlar burada ayrı bir ortamda yaşıyorlar ve eriyorlar. Dondurmanın eridiği gibi eriyor. Eriyor. Benzinin uçtuğu gibi uçuyorlar. Ağzı açık olan kapta benzinin uçtuğu gibi uçuyor mu arkadaşlar? Kendisi bozulmadı, çocuğu bozuluyor. Çocuğu bozulmasan, torunu bozuluyor. Onlarla ilgilenenlerimiz verdi. Nasıl bozuluyor? Allah Hristiyanlaşıyor. Dinden uzaklaşıyor. Hedefden, ahlaktan uzaklaşıyor. Tesettürden uzaklaşıyor. Namus telaffileri değişiyor. Ben dünya şak şöyle bir odadan bir odaya giderken burada burası bir hayat bir yürek el dedi. Yani buradalar <gülüyor> da apalladım yani bu kadar öteki insanların giyimlerinden kuşanlarından gelecek yani dedi şeylerden yani. İslam çok büyük nimet bu taraf kardeşim. Çok büyük nimet apalladım ben. Biz bunlara benzersek var oluruz, olur. Gemineme odun olur. Evlatlarımız, torunlarımız. Biz evlatlarımız torunlarımızı korumalıyız. Evlatlarımız bizim gibi olmalı. Bizden iyi olmalı. Bizden daha dinler olmalı. Daha soku olmalı. Onu sağlayamıyorsak sağlayamamamızın vebali vardır. Sorumluluğu vardır. Cezası vardır. Onu sağlamakta görevliyiz. Paralarımızı o yola sahip görevliyiz. Çocuğumuzu iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Nasıl olmalı? Siz Allah gecinden versin. Öldüğünüz zaman, hazreti güçtüğünüz zaman kabirler size sevap gönderdi. Kemiklerinizi sızlatmamalı. Ah tarafı be benim olmana. Ah tarafı be benim size. Bak hacı indirdin sevabını gönderdi. Bak nasıl namazını niyazını kılıyor. Her namazın arkasından bak nasıl dua ediyor. Bak Ramazan'ı ne güzel geçirdi. Bak ne güzel haccını yaptı. Haçta da bana ne kadar güzel dua ettin. Evladınızın böyle olması lazım, kemiklerinizin sızlatmaması lazım, yazıklar olsun şey evladıma, vay ver, gene meyhaneye gene içti, gene gene edebsizlik yaptı, gene kumar oynadı, gene Almanlar da şöyle yaptı, böyle yaptı, gene metre tuttu, gene bilmem ne yaptı, evladınızı Müslüman yetiştirmek zorundayız, için. bunalım içinde insanlar, burada, ben Almanları kullanımda görüyorum, bakıyorum, davranışlarını da ölçüyorum, şöyle, ben 60'ında bir insan. Yani şeyleri sakin gözle inceleyebiliyor. Kuralın tadında ben gen değil. Hasta. Bu halde, da kurtaracağız. Ondan sonra Almanları kurtaracağız. Efendim Almanlar çok katı, Katolik. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Neden? Bir şeye sımsıkı sarılmasını bilen Demek ki vefalı, sımsıkı sarılan insan sonunda hak yolu öğrenirse hak yolu sımsıkı sarılabilir. Onun için es eski Şeyh Efendi'den birisi net bir macerasını dinlemiştir. Aklında yer etti. Birisi gelmiş ona mürit olmak istemiş Şeyh Efendi. Demiş ki efendim ben sizi tercih girmek istiyorum, müridiniz olmak istiyorum, tercihiniz de olmak istiyorum. Beni dermiş kabul eder misin? Evladım demiş, sen, sen yemeklerden hangisini en çok seversin demiş. Şöyle bir şey, güzel bir şey. Fark etmez efendim, hangisi olsa olur. Ya evladım demiş, hani kimisi cilgız seran köfte, kimisi bilmem e, efendim tatlı seran kaynaklı kadayıf, kimisi şöyle. Fark etmez efendim. Peki çiçeklerden hangisini seversin? Fark etmez. Efendim. Omuz, omuz kaldırır, yere dudağını bulur. E peki renklerden hangisi seversin fark etmez. Fark etmez efendim. Önemli değil efendim. Hepsi olabilir efendim. Şeyh bunu... Git! Git! Gittir. Bir şeyi sevmeyi öğren, öyle Sevmeyi öğren de... Ben de senin o sevgimi Cenab-ı Mevla'yı sevmeye döndüreyim ben. Sen sevmeyi yormuyorsun da köfteye bayılan, çiğ köfteye diyeceksin, mesele. Bayılan veya çiğ köfteye diyeceksin, renklerden bilmem, yeşilin hayranı mı diyeceksin? Çiçeklerden en çok süvgülü seveceksin, bir şey seveceksin, seve, bir kabiliyet, tamam. Allah'ın hepsini yaratan, Allah'ın sevdiği zaman o sevgi bir güzel mecraya girecek. O zaman Allah'ı iyi sevdiği, iyi derdi. Yusuf'u görmüyor musun? Ne mübarek adam? Ne kadar aşık mı sana? Bir de ne diyor bak? Yusuf öldüğünde diyor. ölür. <gülüyor> Hala öldüğüm. Ölen hayvan demiş. Aşıklar ölmez diyor. <gülüyor> <Ölmez> diyor ya. <gülüyor> Kim demiş diyor bir ara ölmüş diye diyor. <gülüyor> Kimseler veriyor mu benim diyor. <gülüyor> Aşıklar ölmez diyor. Ne şey, yapayım? Aşık ölmez diyor. Aşık diyor. Aşık Öteki değerli şeyler mi öyle, öteki şeyler mi Ey Allah beni senden ayırma, beni senin cemalinden ayırma. Balığın canını su içine devirdim, ilahi balığı gönden ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım. İlahi din imandan ayırma. Balığın suda yaşadığı gibi, seni de yaşadığını anlarsın. Onun için biz bu Almanlara da şey, tepki var. İnşaat vazifesi, bizlerse ya, kardeşim yolun yanıysa, ne yapıyorsun sen ya, Baba, babadan ba, arkadaşın gibi hitar ediyorsun, anana sevgi duymuyorsun. Kardeşlerden karbiyonu bekletmeyi var mı? Sen bir takım duyguları öğrenemem misin kankim. Sen hayvan gibi yaşıyorsun, bak. ha hayvan, ha sen, bak onun yaptığı gibi yapıyorsun. aynı. İnsanların hayrı başkanı da insanın kendini olmak lazım. Anlıyorlar. Anlayan anlıyor. Çünkü bu azazlardan değerli olanlar, nevlevi olanlar var. Beş tarikattan icazet almış birisi. Ana böyle söylüyor şey diğerleri. Hocam diyor falan diye alıp tanadın mı? Tanadım dedim. Beş tarikatlar icazetli dedim. Beş tarikata gitmiş, şenlerle tanışmış, konuşmuş, görülmeleri en büyük icazet almış. Ben her yerde kolay icazetler ama. Bu şeyden sonra, yani almış o, yöndekiler vermişler. Yani biraz teşvik oldu diye vermişlerdi. Bilmiyorum metodik. Neler oldu bilmiyorum ama, sonuç itibariyle, yani onlar da Allah'ın kulu, onlar da bizim muhatap olurdu. Sahabe-i Kirafi'ye yapsaydı, e, Almanya'ya gelseydi, onlardan bazılar, öyle şeyler söylerlerdi ki, şeyler olurdu yani bizde. Ama bu şeyle olmuyor. Yani bizim dinimiz güzeldir. Ben bizim dinimizde gel ne demek ne de oldu? Ne ne oluyor? Güzeldir, elki evet. güzeldir. güzeldir. Onu hayran olmalı. Öyle oluyor. <gülüyor> ne demiş Allah'ın <alalım> <gülüyor> Yani bu Türklerin şeyine ayırıyoruz. <gülüyor> ne muhabbet var aralarında. Şunlara bakmayın. Adanlar arasında böyle bir şey yok. Soğukluk var. Ateşlik yok. <gülüyor> bu Türklerin muhabbetini hayran ederiz. Ünlüklerin <gülüyor> sevgililerle, bağlılıklarla, muhabbetlerle, düğünle, bayraklarda, seviştik gülde, kederli gülde, toplaşmalarına, birbirlerinin ikramlarına, bedelkanlıklarına hayran edilmiş. Paralarına girmiş bizim arkadaşlar Türkler. Neden? Şey yapmıyor. Bunlar muhabbeti böyle. Bizi kusurlar dairende ölürsün, gelir memurlar kaldırırlar. Bir mahvet yok. Mu? Biz de mahvet alıyorlar. Mevlana'yı okuyorlar, anlıyorlar, seviyorlar. Evet. Müslüman olanları var. Evet. Ama güzel örnek olmamız lazım. Evet. Bir de yuva, yuva hazırlamamız lazım ki o yuvaya koşsunuz. Zaten Varka'daki Müslümanlarla, Müslüman olmuşlar, Varka'da da konuştum ben. Nasılsınız, sıkıntınız ne, ihtiyacınız ne, size bir yardımınız olabilir mi? Hocam dediler, biz Müslüman olduk, eski toplumumuzdan bağları kopardık. Onlar bize kızıyorlar, niye dinimizi bıraktın diye. Samsun gibi görüyorlar, kızıyorlar. Onlardan koptuk. İslam toplumu bizi kucaklayamıyor. Biz iki arada kalıyoruz dediler. Çünkü İslam toplumunun yuvası yok. Sıcak kucağı yok. Yani yeni gelen insanın sıcak bir yuva bulmadığı bir ortamda İslam gelişmez. Neden? Adan hesabı yok dediler. Ya falanca, falanca Müslüman oldu. Yapayalnız yaşadı, çok gerişme öldü diyecek mesela. Ailesi düşmanca tavır katında diyecek ve taraftan da şey olmadı, Ne gerişandık şekli diyecek. Halbuki sıcak bir va bulsan, yani Peygamber Efendimizin zamanında bir müşrikliği düşünün, imanı geldiği zaman nasıl sahiden ortaya giriyordu, nasıl bir sıcak bilgi görüyordu, nasıl onlardan biri olabiliyordu, bu çok önemli sıcak yuva, sıcak kucak, sıcak çevre sevimli, güzel bir çevre. Çok önemli. Bunu, bunu kurma açıları yapacağız. Yani camiden ziyade yabancı kelime olarak kullanmak istemiyorum ama sohbethane, lokal, mekan, böyle yer olacak, Böyle bir yer olacak. Azman Müslüman olacak. Azman da gelecek. Efendim, o da seyir alacak. O da memnun olacak. Efendim, sonuç itibariyle o zaman yol açıldı. Yani oradan buradan doğru akım tıkanmamış oluyor, kolaylaşmış oluyor. Gerçeksi mümkün oluyor. Aksi taktirde akım tıkanıyor. Ya o zaman, o zaman hız yoruma giderken efendim, bir kaza olduğu zaman yol tıkanıyor. Veya bir şey olduğu zaman yolda büyük bir, bir tıkanıklık oluyor, bütün üç şeritli yol duruyor. Tıkanıklık var. Neden neden bunlar üç zaman olduğu bir hareket var, şakal var, ölü açılmadığı için, akıl sağlanmadığı için olmuyor. Onları, onları hazırlamadan bunları İslam'a çağırırsan olmaz. Sevecek, görecekler. Haziskanlıların güzel bir usulü var, cemaat-i Bir yerim diyorlar, İslam'a anlatıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, aramıza katılmaz mısın? Sen de gelin aramıza katıl. Katılıyor. Onlarla beraber izliyor, onlarla beraber yiyor, içiyor, yapıyor, kalkıyor. Ne öğreniyor? İslam'ı hayatın içinde öğreniyor. Sıcak yuvada öğreniyor. Katı mektep dediği, sıcak yuvada İslam'ı öğreniyor. Onun için mutlaka sıcak yuva öğreniyor. Sıcak yuva Çay olacak, sevgi olacak, ilahi olacak, evladım evet, muhabbet olacak, yani sohbet olacak, tat olacak, lezzet olacak, bilgi olacak, gelen insan memnun ayrılacak, bilerek ayrılacak. Akülent Önce Efendimiz'in şeyinde, Gurettin Topçu gelmiş, konuşmuş. Gurettin Topçu, Topçak, yani Fenerife Topçak'da Fransa'da falan şey yapmış. Doktor, ha bir yapmış bir, insan. Geldi, bir şey. Dürüttün topu geldi, atılan Bir sürü sıkıntı var, bir sürü sorunu var, bir sürü meselesi var. Dürüttün topunun hocaya, işte sabah sabah oraya çıkıyorlar. Sabah çıkmışlar, yarıdaki arkadaşlar atıyor. Topun eteği yıktılmış, mütevessin memnun. Çok memnun durumda. Yani düşün. Aklıma bir şey sor bakayım. İçeride bunlar da doğru mu olmaz mı diye. Yani sen dökersin. Daha da bu kadar gerekli Yani ama tat alıyor. Sohbetten tatlar eliyor. Toplantıdan tatlı ayrılıyor. Önemli. Değil. Yeri sevmek, ayrılmak istememek, ayrıldığı zaman da aklının, canının orada kalıyor. İyi bir müsabakta nasıl? Tarih? tarif ediyor. Evliya Allah'ı yüklüyor biz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde bu geçiyor? وَقَلْبُهُ مُعَلَّكُونَ بِالْمَسْجِلِ اِذَا اَقَرَيْجَ مُنْتَى مِنْهُ حَدَّى Kalbi mescide takılı kalmış. Oradan çıkıp tekrar oraya dönünceye kadar aklı fikri mescidde. böyle sıcak olması lazım. Toplumumuzun böyle sıcak olması lazım. Ondan sonra Sedef teşkilatı, yuvaları kurduktan sonra değişiklik olacak. Ondan sonra neler yapacağız? Ondan sonra İslam'ın yayılması için, Allah'ın rızası kazanmak için yapacak şeyler, çok şeyler var, çok güzel şeyler var, onları biliyoruz. Ama önce muhabbet olacak, Muhabbet bir toplum olacak ki, onlarla beraber duyuşlar olsun. İslami araştırmalar merkezi tutuyorsunuz, İslami araştırmalar yapıyorsunuz, Almanca'da işbiyat yapacaksınız vesaire vesaire vesaire. Onların hepsi Türkiye'de yasaladığı için biliyorum, burada yapabiliriz inşallah. Ama önce toplumun kurulması lazım, özür dilerim sevgili kardeşlerim. Allah ne dediğimde razı olsun. Yani i̇şte burada, bu toplantıda bu fikirleri muzakeme eder. buradaki günlerde bu aşıyı alır, bu aşki, şevki, Efendim duyar içimizde ve bundan sonra en birliğinde bu güzel gayeler için çalışmayı beraberle devam ettiririz diye düşünüyorum. Buradaki sayı azdı ama bu bir tohum gibidir. Bu bir incir şekerdeği gibidir. Yani bakın burada işte şu artık insan var. Toplumun tabanına göre bu bir incir çekirdeği biridir. Ama incir çekirdeklerinden kocaman bir incir ağacı oluyor. Yıllarca incir veriyor, binlerce incir veriyor mesela. Sonra o toplar nesne. Sayısız tohum asılıyor. Gelecekte başka ağaçlarda oluyor. Bir şeye başlamak önemlidir. Peygamber Efendimiz 13 sene sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye mükemmelede çalıştığı şu kırk rakamını buldum. Biz daha bugün ilk yılda kırk rakamındayız. Şaka söylüyorum, yani biraz daha ip oldu. Koşa gitsin, heves gelsin diye söylüyorum. Ama on üç kırk kişi çok düşündürücü bir rakam değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi mübarek bir Allah'ın Resulü güzeller güzeli bir e, insanların severi, mübarek insanın çalışmasından 13 yıl geçiyor ve evet, ve lakin 13 yıl geçiyor, 40 yıl evet. geçiyor. Dün biraz ümitsizlik konuştu da sen, ben onun için ismen teşekkür ediyorum da sen, açığa şiraklıyorum. Onun için bu toplantıda güzel bir başlangıç olmasını temenni ediyorum, ümit ediyorum, Seziyoruz. İnşallah Anaya'da ve Avrupa'da dünya çapında çok güzel hizmetler yapacağız. Şehit bize Türkiye'nin kanunları ve şartları iyi çalışma imkanları vermiyorlar gibi. İnşallah çalışmaları buraya kaydırırız. Dünya çapında çalışmalar buradan yaparız şey. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Öncelikle. 12'ye kadar da konuşmalarız. Ee, bu arada biraz tartışma şeki yapmamız lazım. Nerede alışveriş yapacağız? da birimiz, ben gitsem bir tanışmışız. Yemeği Burada. Tamam. bu çok iyi kahvaltı ettim. Bir şey yok. Bol mu var? Bir şeyden yiyelim. Burada yiyelim. Acem, burada mı yiyeceğiz böyle mi? Daireli kahvaltı. Biraz geç bu konuda